Ey Rabbim, peygamberle konuşmaya başlamadan önce bir sadaka verin buyuruyorsun. Benim tasadduk edecek hiçbir şeyim yok. Gölgemde beni savunurken canlarını veren çocuklardan başka. Kabul buyur Allah'ım, beni duyur Allah'ım, Sübhan olan Allah. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm, Allah'ın dokunulmaz kıldığı üç hareminden biri. Yeryüzünün süslerinden bir süsüm, kalbinde Mescid-i Aksa'yı taşıyan. Sokaklarında peygamberlerin yürüdüğü, güldüğü ama hep öldürüldüğü şehir. Bu yüzden uzundur yasım. İniltilerini duyduğun, sesini dinlediğin o kütük misali, Beni de duy, beni de dinle. Bugün hem garip hem de mahpusun. Ebvadan döndüğün günkü gibi öksüz, Taif'te taşlandığın günkü gibi sahipsiz, Ebu Talip Mahallesi'ndeki gibi yalnız tepeden tırnağa pusum. Ben Kudüs'üm, Mekke-i Mükerreme'nin kardeşi. O zemzemle umman, bense kan dolu bir tasım. O şehirlerin anası, bense şehirlerin mazlumuyum. O sevinç gözyaşlarından deniz, Bense acılardan bir nehirim. O ayaklar altında kalmasın diye, Bir İsra gecesiyle şeref verdiğim fakirim. Başım üstüne dedim, Başımla beraber dedim, Sen göklere yükselirken, Başını ayaklarının altına koyan şehirim her şehir senden bir teberrük aldı bana da hüzünün kaldı o gece yüzünde Ebu Talib'in Hatice'nin hüzni vardı yüzünde her hüznü unutturacak yüzünde hüznü gördüm sen hüzün peygamberi Bense hüznün şehri oldum. Gündüzlerim ölüm koktu, gecelerim sen. Zeynep'i, Rakiye'yi, Ümmü Gülsüm'ü toprağa verdiğin gibi kaç kız çocuğunu bağrıma bastıp bir bilsen bildirsin azim olan Allah, Sübhan olan Allah. Ben Kudüs'üm Kubbelerinde feryatlar yankılanan Ağıtları saklayıp seher vaktine Onlardan irili ufaklı kefenler ördüm Ve ben iki Fatih gördüm İlki Ömer'di Yürüyerek girdi kapımdan Hem kalbime hem şehrime girdi Yine sen koktu sabahlarım Akşamlarım, uzun sürmedi rüyalarım. Sevincim yarım kaldı, düşlerim yarım. Yine gelir diye beklerken Ömer'i, bu kez ikinci Fatih'i gördüm kapımda. Adı Selahaddin-i Eyyubi'ydi. O nasıl bir oğuldu öyle. Adalet ve merhamet insan suretindeydi. Ve bir muhafız gördüm. Eba Eyyubel Ensari'nin şehrinden Uzatıp elini etten duvar ördü çevreme Çelikten kalkan cennet mekan Abdülhamit Han Ben Kudüs'üm, gözüm Mekke'de Kulağı Medine'de olan şehir Meclidi Kıblete'in yüzünü Kabe'ye dönüp Uhud gibi sırtını yasladığın şehir Ümmetinin de yüzü Kabe'ye dönük Ama bana sırt çevireceklerini hiç düşünmemiştim Meryem'in susup kundaktaki İsa'nın konuştuğunu gördüm Ama Meryem'lerin öldürülüp kundakların ateşe verileceğini hiç düşünmemiştim Şimdi yanımda garipler, çocuklar, kadınlar kaldı Bedir'de dua ettiğin gibi onlara da dua et. De ki Allah'a bu bir avuç insanı helak edersen Meşrid-i Aksa'da sana ibadet edecek kimse kalmaz. Duanı kabul buyursun Allah. Sübhan olan Allah. Allah kalbime Meşrid-i Aksa dedi ama o adı koruyan olmadı. Kendini haremin hizmetçisi görenler terk etti beni. Ağlayanım yok, Kabe'den, Mescid-i başka. Bir umudum var ki, seni alemlere rahmet gönderen Allah var. Davud'un sapan taşıyla caludu yere seren Allah var. Yusuf'un kokusunu Yakub'a ulaştıran Allah var bana bunadı demelerinden endişe etmesem, sanki İstanbul'dan, Eba Eyyubel Esari'nin şehrinden, Ömer'in, Selahaddin'in, Abdülhamit'in kokusunu alıyorum. Sanki payitahtan bana doğru aslan seli akacak, kıpkızıl bir şafakta, göğüme bir hilal, bir de yıldız takacak. Ya Resulallah. Huzurunda sesimi yükselttiğim için affetsin beni Allah. Ben Kudüs'üm. Sen başımın tacısın. Ama bugün ümmetile küsüm.